Nesle Damak ve Teksent sunar. Tema Vakfı'nın hazırlayıp sunduğu Yeşil Dalga programından herkese merhaba. Ben Durukan Dudu. Ben Gökşen Şahin. Biz bu hafta yine her zamanki gibi iyi ve kötü haberlerle başlayacağız. Bu hafta da oldukça iyi haberlerimiz var, kötü haberlerimiz de var. İstersen iyi haberden başlayalım Gökşen ya da kötü haberden mi başlayalım? Yok, iyi, haberden i̇yi haberden başlayalım, başlayalım. tamam Buyurun. güzel bir başlangıç yapalım. Ee, bu haberimiz aslında Antalya Elmalı'dan. Antalya'nın Elmalı ilçesinde bulunan Avlan Gölü'nden. Avlan Gölü'nün e, Türkiye'de aslında sulak alanlarla ilgili alışık olduğumuz ne yazık ki bir hikayesi var. 1970'li yıllarda tarım arazisi olarak kullanılmak amaçıyla e, devlet eliyle e, yani paralar falan da harcanarak kurtulmuş bir göl burası. Bir de üzerine 1984'te gölün ortasından bir otoyol geçirilmiş. Bu hikayesi bize aslında Antakya'daki Amik Gölü'nü yani daha sonra ova olarak tabii geçmeye başladı hatırlatıyor. Bili biliyorsunuz Antakya'da da Amik Göl önce kurtulmuş ardından da 2000'li senenin ortalarında bir de havaalanı inşa edilmişti. Geçtiğimiz e, yılda yanlış hatırlamıyorsam e, yoğun yağışlar sonucu sel basan havaalanı fotoğraflarını hatırlayacaksınız. Ee, Antalya'daki Elmalı e, Avlan Gölü'ne geri dönersek burada da e, yani yolun geçirilmesi ve gölün kurtulması ciddi ekosistemde yarar, zararlar ortaya çıkarmış ve bir e, savunuculuk başlamış. 97 yılında e, göl yeniden su tutulmaya e, başlanmış gölle ancak gölü ikiye bölen su, yol e, bırakılmış ve trafiğe de açık bırakılmış. Ancak bu tabii yolun açık olması birçok e, sorun yaratmış ve iyi haber şu... E, ...Karayolları Antalya 13. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada yolun tamamen kaldırılacağı açıklanmış. E, yol trafiğe kapatılmış zaten e, ve işte Bölge Müdürü Mustafa Karademir'in söylene göre... E, ...gölün etrafından başka bir yolu geçirmişler ve gölün içinden geçen yolu da tamamen kaldıracaklarmış. Dolayısıyla Avlan Gölü yeniden o güzel ekosistemine kavuşacak diyelim... Ee, bir de kötü haberler için aslında sana dönelim istersen Gökşen. Ee, kötü haber Telallı. <gülüyor> evet sana kaldı. kaldı ama ee, ilk haberimiz aslında bütün haberimiz ve bundan sonra programın devamında tartışacağımız konuyla bağlantılı kötü haberlerimiz ee, ilk kötü haberimiz Fukushima'dan ee, dinleyicilerimiz hatırlayacakları Fukushima'daki nükleer santral kazasını bunun ardından bölgede balıklar üzerinde yapılan araştırmaya göre. Bölgede incelilen greenling türü balıklarda güvenli seviyenin 258 katı kadar radyasyon tespit edilmiş. Buna baktığımızda hani vurduğumuz zaman kiloya kilo başına 25.800 bekerel sezyum tespit edilmesi anlamına geliyor balıklarda. Bundan önce ölçülen en yüksek değer 18.700 bekerel ve Japon somon balıklarına aitmiş. Bu ciddi yani nükleer santral kazasının etkilerinin hala devam ettiğini ve orada ciddi etkileri yansıdığını gösteriyor bize. Bunun yanı sıra bir ondan, önce haftaki, ondan önceki hafta çıkan bir haber vardı yine fukuşmadan. Evet, ve da... kelebeklerle ilgiliydi. Ondan biraz sen bahset istersen. Evet e, kelebeklerle yani aynı araştırma aslında kelebeklerle ilgili yapılmış. Ve burada ilginç olan benim dikkatimi çeken e, birkaç nesil yani hepsine bakmışlar aslında. Ve sonuçlar şu. İlk yani birinci nesille %12'lik yani mavi kelebeklerde %12'lik bir mutasyon görmüşler. Daha çok kanatların küçülmesi ve gözlerle şekil bozukluğu şeklinde. Yine Fukushima'daki tabii ki sızıntıdan sonra, nükleer felaketten sonra. Sonra ikinci nesili laboratuvar ortamında yetiştirmişler. Bir de özellikle de yani radyasyondan korumak için. Bu sefer %18'lik bir mutasyon görülmüş. Üçüncü nesille yine yani laboratuvar ortamında seçilen üçüncü nesille... Bu oran %34'e yükselmiş. Giderek artan bir şey söz konusu. Ve 4. nesilde ki bu da felaketten 6 ay sonra yapılan şeylerde, ölçümlerde %52'lik bir anomali görülmüş. Yani giderek artan bir anomali var kelebeklerde. Bu da nükleer sızıntının, nükleer felaketlerin... E, görüllüğü gibi gerçekten çok uzun süreli çok ciddi sorunlara yol açtığının e, bir kanıtı zaten tahmin ediyorum başka bir haberde görmüştüm sanıyorum şu anda o bölgede yaşayan çocukların üçte birinin evet, değil çocukların mi? Kanser... üçte birinde kanser riski bulunuyor ee, çocukların yüzde otuz altısında yapılan araştırmada da tiroid bezinde anormal büyümeler gözlendiği e, belirtiliyor hani bu baktığımız zaman Fukushima'da gelişen şu an gelişen tüm mutasyonlar ve e, kanser riski özellikleri Bunların hepsi daha önce Çernobil'de gördüğümüz şeyler. Yani nükleer santralde herhangi bir kaza olması durumunda bunun affı olmuyor. Ve cidden e, hem insan hem dünya ekosistemlerine ciddi şekilde etkilerde bulunuyor. Dolayısıyla hani nükleer santrallerin hem atık sorununu bir kenara bıraksak bile nükleer santraller başlı başına oluşları sebebiyle taşıdıkları risk yüzünden hepimizin hayatını tehdit eder durumdalar. Zaten bugün de programda biraz onu konuşuyor olacağız evet. hı hı. E, yani gerçekten de öyle bugün tema vakfı e, hukuk danışmanı avukat Ömer Aykulla görüşeceğiz ben öncesinde son bir haber daha okumak istiyorum çok kısaca e, dün Dün 22 Ağustos değil mi? Bugün 23, dün 22 evet. evet. Dün 22 Ağustos'ta Dünya Kapasite Aşım Günü kutladık hep beraber bütün dünya e, vatandaşları ve yurttaşları olarak. E, bu ne demek? Bu Yeni Ekonomi Vakfı yani New Economics Foundation e, ve aynı zamanda Global Footprint Network yani küresel ay izi ağı kuruluşlarının yaptığı bir araştırma. E, dünyanın bir senede ürettiği, yenilediği diyelim kaynakları, tırnak içinde kaynakları biz artık e, işte Ağustos'un 22'sinde tüketmiş bulunuyoruz. Yani bu. Bugünden itibaren tükettiğimiz her kaynak veya doğal varlık aslında bizim cepten yememiz anlamına geliyor. Ve işin kötüsü bu dünyanın kapasitesinin aşılması günü yani 22 Ağustos bu sene kutladığımız her sene 3 günde şey yapıyor. Öne doğru öne çekiliyor. Doğru yani giderek daha da fazla tüketiyoruz. Bunu da kötü haber olarak verelim. Ve senin de söylediğin gibi bugün nükleer konusunu özellikle de ulusal ve uluslararası hukuk bağlamında nükleer konusunu konuşmak için... E, tema vakfı e, hukuk danışmanı avukat Ömer Aykula bağlanalım. Ömer bey merhabalar. Merhabalar. merhabalar iyi yayınlar bey. diliyorum. Teşekkür ederiz. E, i̇yisiniz umuyoruz ve teşekkür ederiz e, yayınımıza vakit ayırdığınız için. Teşekkürler tabii ayıracağım. <gülüyor> Ayrılmak <gülüyor> mümkün değil. Evet. <gülüyor> Evlere de dinliyorum ve izliyorum. Evet. Bugün e, nükleer konusunu konuşuyoruz Ömer bey. E, Gökşen Şahin ile birlikte tema vakfından yine. Sizde de Türkiye'de özellikle belki de Akkuyu üzerinden de nükleer enerji santrallerinin hukuksal boyutunu konuşmak istedik. Ulusal ve uluslararası hukuk boyutunda nükleer enerji santralleriyle ilgili sizin oldukça ileri çalışmalarınız var. Bu konuda sizden bilgi almak istedik. Evet. Nereden başlayalım? Sizin belki öncelikle söylemek istediğiniz, dikkat çekmek istediğiniz konular vardır. Evet. Şimdi bu, önce bu... <gülüyor> Akkuyu konusunda karşımızda bir e, uluslararası anlaşma olduğunu bilelim. Yani konuyu incelerken e, herhangi bir hükümet kararından ziyade iki bağımsız devlet arasında yapılmış bir uluslararası anlaşmanın varlığından e, haberdar olalım, bilelim ve ona göre bu işin yapılacağını ve de değerlendirmemizin de e, buna göre yapılması gerektiğini söyleyelim. Önce uluslararası anlaşmalar hakkında birkaç genel e, fikir verdikten sonra arkasından da Akkuyu sözleşmesiyle ilgili olarak e, bazı şeyler söylemek istiyorum. Bir bir uluslararası anlaşmayı incelerken üç temel hukuk normuna bakmamız lazım. Önce anayasa. Özellikle anayasanın 90 ve son maddesi. 90 son maddesi. Sonra 244 sayılı milletlerası anlaşmaların yapılması yürürlüğü ve yayınlanması ile boğaz anlaşmaların yapılmasıyla ilgili Bakanlar Kurulu'na yetki verilmesi hakkında kanun, hakkında kanun ve 1969 tarihi tarihli Viyana Anlaşmalar Hukuku Sözleşmesi. Yani bu son söylediğim sözleşme uluslararası sözleşmelerin uluslararası alanda nasıl yorumlanması gerektiğiyle ilgili ve Türkiye'nin de kısmen taraf olduğu bir sözleşmedir. Şimdi burada e, bazı kavramları incelemek lazım. Usulüne uygun onaylanmış anlaşma kavramı. Yani kanunun 244 sayılı kanunun düzenlemiş olduğu yetkilere göre Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanmış anlaşma demek. Temel hak ve özgürlükler kavramı. Yani anayasamızın 12. maddesinden başlayıp 74. maddesinin sonunda biten sayılmış hak ve özgürlükler ve ödevlerle ilgili maddeler. Bir diğer, yine anayasanın 90 son maddesinde geçen çatışma halinde esas alma. Yani bir milletler anlaşma hükmü ile özellikle temel hak ve ödevlerle ilgili bir milletler arası anlaşma hükmü ile iç hukuktaki bir kuralın çatışması halinde Milletlerarası anlaşmanın esas alınması kavramı. Şimdi burada hep haklar dedik haklar hakları hemen hatırlayalım. Üç kuşak haklar var, evet. birincisi özellikle yaşama, çalışma, mülkiyet, inanç ve dilekçe ile ilgili temel haklar, ikinci kuşak hakların sosyal ve ekonomik haklar olduğunu, üçüncü kuşak hakların da işte konumuz olan dayanışma haklarının başında gelen çevre, barış vesaire haklar olduğunu kısaca hatırladıktan sonra yine haklar kavramında üç temel hak, bilgi edinme, katılma ve başvuru hakkını da bir hatırlayalım, hatırlatalım. Anayasamızda e, 74. maddede bilgi edinme hakkı var. Ayrıca bir bilgi edinme hakkı yasamız var. Başvuru ile ilgili yine Anayasamızın başvuru hakkı ile ilgili Anayasamızın 36 ve 74. maddelerinde düzenlemeler var. 3071 sayılı dilekçe hakkının kullanılması ile ilgili bir yasamız var. Ayrıca Çevre Kanunu'nun 30. maddesinde 2006 yılında yapılan bir değişiklikle çevresel konularda bilgi edinme baş, baş, başvuru hakkı var ama katılma hakkı yok. Özellikle çevre konularındaki bilgi erişme ve katılma hakkının 92 tarihli Aarhus Sözleşmesi'nde düzenlendiğini ve Türkiye'nin hala bu sözleşmeye taraf olmadığının altını çizerek konuyu geçelim. Yani Şimdi çok önemli bir konu özellikle Türkiye'nin Evet, e, bu tabii ayrı da... bir bir program konusu evet. onu sadece altını çizerek geçiyorum. <gülüyor> özellikle konumuzda biz anayasanın 90. maddesinde ve 90. özellikle sonuncu maddesi üzerinde çok duracağız. Ee, usulüne uygun olarak onaylanmış uluslararası sözleşmeler temel hak ve ödevlerle ilgili olanlar kan hükmünde olmakla birlikte iç hukuk kurallarıyla çatışırsa uluslararası sözleşme esas alınır. Evet. Bu kavramda şimdi hemen iki soru gelebilir aklımıza. Uluslararası hukuk mu, ulusal üstü hukuk mu? Bir kere bilelim ki Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk sisteminde ulusal üstü hukuk yok. Sadece Avrupa Birliği'ne dahil olan ülkelerin ülkeler bir ulusüstü yani Avrupa Birliği hukukunu tanıyorlar. Onun dışında e, Türkiye Avrupa Birliği üyesi olmadığı için... Böyle bir ulusüstü hukuk yok. Ama uluslararası hukukta özellikle insan hakları Avrupa Mahkemesi kararlarını denetim makamı olarak tanıma ve anayasanın 90. son maddesi ile demin anlattığım çatışma halinde esas alma. Yani egemenlik hakkı ile çağdaş hukuku birleştirme konusunda İleri bir adımı var. Demek ki Türkiye'nin Türk hukuk sisteminde ulusal üstü hukuk yok ama uluslararası hukukta ulaşılması gereken hedeflerle ilgili bir çerçeve var. Şimdi bu genel kavramları e, açıklamak zorundaydık. Şimdi doğrudan hemen Akkuyu Nükleer Güç Santralı ile ilgili sözleşmeye bakalım ve bunun hukuki durumunu süremizi iyi kullanarak değerlendirelim. Ömer Bey isterseniz dediğiniz gibi Akkuyu'ya girelim. Akkuyu ile ilgili bir mevcut durumu isterseniz sizden dinledikten sonra bir şarkılarımız da var. Sizin seçtiğiniz şarkıyı çalmak istiyoruz. Tabii olur. Buyurun. İkinci bölümde de buna gireriz evet. o zaman. Buyurun. Evet. A A Akkuyu'da şu andaki durum e, hukuksal anlamda yani şu anda hangi aşamadayız onu bir hatırlatalım isterseniz yani şimdi e, tabi sözleşme yürüyor hı hı. sözleşme yürüyor e, bu sözleşmeyle ilgili olarak. ...bir takım şeylerin yapılması gerekiyor. Nedir? İşte çevresel etki değerlendirmesiydi... ...işte orasıyla ilgili eğer koruma alanları varsa bunlarla ilgili... ...bunlarla ilgili bir takım çalışmalar var, açılan davalar var... ...ama bilelim ki bu sözleşme bir ara durdu... ...bir ara durdu ama yürüyor. Tabii buradaki tepki nükleer santralın kendisine olduğu kadar... ...sözleşmenin içi de çok büyük riskler taşıyor... Şimdi burada bu, bu e, santralın sahibi hiçbir zaman payı değişmeyecek olan %51 hisseli proje şirketi. Ve bu proje şirketi bir Rus şirket. Yani Hı. siz hiçbir zaman bu şirketin, bu, bu santralın ve şirketin sahibi olamayacaksınız, etkili olamayacaksınız. Ayrıca buradaki üretilen elektrikle ilgili fiyatların... E, Yaygın olan fiyatlardan çok yüksek olduğu e, konusu var. Ayrıca uyuşmazlık durumunda uluslararası tahkim e, gibi bir e, konuda yani sizin çok fazla söz hakkınızın olmadığı bir konuya bağlı olması e, yine e, enerjide dışa bağımlılıktan bahseden ülkenin bu sefer nükleer santral yoluyla yine başka bir şekilde e, dışarıya bağlı olması gibi e, bir konu burada yine söz konusu. Bu, bu argümanlar benim anladığım kadarıyla e, öncelikle teknik, siyasi, ekonomik, e, sosyoekonomik argümanlar anladığım kadarıyla. İsterseniz bir e, çevresel. Şarkı, evet şarkımızı evet, çev verelim. Ardından çevresel ve e, özellikle işin evet. hukuksal boyutunu e, dinleyelim sizden. Şarkımız e, Sityusa ve Combien Jotem. Evet. E, sizin de çok sevdiğiniz bir şarkı olduğunu biliyorum. Christian Adam ee, yalnız söylemediysem ismini 1973 yılında yayınlamış bu şarkıyı hep beraber dinleyelim. Ardından e, Tema Vakfı Hukuk Danışmanı Avukat Ömer Aykulu olan nükleer konusundaki söyleşimize devam edelim. <Sessizlik> Hristiyan Adam'dan 1973 yapımı Situsa ve Combien Jotem şarkısını dinledik ve tema vakfı hukuk danışmanı avukat Ömer Aykullu olan söyleşimize devam ediyoruz. Ömer Bey e, söyleşimizin ilk kısmında e, hukuk sistemi ulusal ve uluslararası hukuk sisteminde nükleer e, konusunun nasıl bir yere konabileceğinden bahsetmişti. Ömer Bey ikinci bölümümüzde e, isterseniz e, Akku'deki anlaşmanın evet. sözleşmenin içine gireceğiz Evet, evet buyurun. Evet ve bu e, özellikle Akku'yu üzerinde e, duralım. Şimdi Akku'nun tabi bu sözleşmenin hayata geçmesiyle özellikle ekolojik açıdan e, e, nasıl etkileneceği yani öngörebildiğimiz e, tehlikeyi fark edebildiğimiz noktaları e, belirlemek istiyorum çünkü ekosistemde ...olumsuzlukların nasıl e, e, ortaya çıkacağını öngörmenin çok da kolay olmadığını e, hepimiz biliyoruz. Evet. Ama, bir, ama çok e, net olarak bazı şeyler var. ki e, bu santral soğutulacak. Soğutulması deniz suyuyla olacak. Isınan Hı. su denize verilecek. Demek ki denizin o santralın çevresindeki bölümü ekosistemin doğal dengesinin ötesinde ısınacak. Isınmanın sucul yaşama mutlaka ve mutlaka olumsuz bir etkisi olacak. Ve ister kayıtlı olsun ister kayıtlı olmasın bir takım doğal varlıklar özellikle su kuşları ve su içindeki yaşam olumsuz olarak etkilenecek. Çünkü besin dengesi bozulacak. Şimdi yer seçimiyle ilgili olarak aslında bizim Atam Enerjisi Komisyonumuzun kurumumuzun bir ilkesi var. Diyor ki bölgede netli tehlikeye düşmüş koruma altına alınmış veya önemli sayılan biyolojik türlerin varlığında herhangi bir risk e, anında zarar vermeyecek bir bölgeye yapılır nükleer tesisler. Şimdi bakıyoruz. Bakıyoruz burada endemik. Adlarını saymak istemiyorum vakit almasın diye. Endemik bitkiler var. Evet. Efendim Akdeniz fokunun üreme alanı. Efendim ayrıca e, yine sadece bu bölgede görülen endemik e, endemik doğal varlıklar var. Şimdi hem flora ve hem fauna olarak bir takım e, etkiler var. Ayrıca göksu deltası, buraya yakın olan göksu deltası özel çevre koruma bölgesi. E, ve buradan etkilenmesi son derecede e, geniş, yaygın şekilde olumsuz etkilenecek. Şimdi dolayısıyla ekolojik olarak bizim bunlar sadece bizim belirleyebildiğimiz, yani mevcut elimizdeki bilgilere göre belirleyebildiğimiz ekolojik olumsuzluklar. Peki, Şimdi bu sözleşme, evet e, anayasaya aykırılığı iddia edilemiyor. Çünkü anayasamızın 90. maddesinde yine bu var. Uluslararası sözleşmelerin anayasaya aykırılığı iddia edilemez. Doğru. Edilmemesi gerekir. Çünkü o zaman devlet olarak sizin varlığınız tartışılır. Bir taraftan de, e, anlaşmayı onaylayacaksınız, arka taraftan da anayasa mahkemesine götürüp bunu iptal ettireceksiniz. Tabii bu devlet ciddiyetiyle baş, ba, e, bağdaşmaz. Ama... Ama şimdi hukuk bu kadar basit değil, hukuk çok giriş bir müessese. Şimdi siz iki tip sözleşme imzalıyorsunuz. Bir böyle ekonomik mahiyette bir e, nükleer santral sözleşmesi imzalıyorsunuz. Bir de uluslararası alanda genel normlar uygulanması gereken mutlak normlar koyan, yani anayasamızın 12 ile 74. maddesi arasında... Temel hak ve ödevler içerisinde dayanak bulan birtakım sözleşmeleri imzalıyorsunuz. Üstelik bu sözleşmeler iç hukuk kuralı olmanın yanında daha da güçlü olarak eğer bir iç hukuk normu ile çatışıyorsa bunları alacaksınız. Bunları esas alacaksınız. Ne bunlar? Ramsar Sözleşmesi. Evet. Başka? Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının korunmasına dair sözleşme Paris 72, evet. Akdeniz'in kirlenmeye karşı korunmasına ait sözleşme Barcelona 76, yine bunun alt protokolü olan Akdeniz'in kara kökenli kaynaklardan kirlenmeye karşı Korunması ile ilgili protokol. Avrupa'nın yaban hayatı ve yaşama ortamlarını korunma sözleşmesi Bern 79, yine Rio 92'deki Birleşmiş Milletler'deki biyolojik çeşitlilik sözleşmesi ve iklim değişikliği çerçeve sözleşmesi. Şimdi bunlar sizin imzaladığınız kanun hükmünde ve anayasanın 90 son maddesi gereği temel hak ve ödevler niteliğinde olan maddelere dayanan sözleşmeler ve kurallar artık sizin iç hukukunuz. Peki bir de aküylükler santral anlaşması var o da iç hukukunuz peki ne yapacağız? Ne yapacağız? Bu şimdi iki tane iç hukuk sözleşme iç hukuka girmiş, birisi akkuyu, öbürü de çevre ile ilgili sözleşmeler var. Nasıl olacak? Bunun için bakın konuşmamın başında Viyana Sözleşmesinden bahsettim. Bu Viyana Sözleşmesi. Sözleşmeler sözleşmesi diye geçen Viyana Sözleşmesi değil mi? Milletler milletlerarası genel hukukun emredici bir normu ile çatışıyorsa batıldır. Peki? Bu demin saydığımız gerek Ramsar olsun gerek Barcelona olsun bu sözleşmeler genel ve emredici kurallar içeriyor mu? Evet. Peki Akvi Nükleer Güç Santral Anlaşması bu güçte mi? Hayır. O bir ekonomik, ticari ve teknik nitelikteki bir milletlerarası arası anlaşma. O zaman Viyana Uluslararası Sözleşmesi'nin 53. maddesine göre... Her ne kadar Akkuyu nükleer güç santral anlaşması anayasaya aykırılığı iddia edilemezse de çevreyle ilgili demin saydığım uluslararası sözleşmeler karşısında uygulanamaz. Peki Ömer Bey benim bu noktada çok merak ettiğim bir şey var. Anlattığınızdan anlaşıldığı yani çok net olarak anladığım kadarıyla dediğiniz gibi emredici bir takım maddeleri olan çevre konusundaki sözleşme uluslararası sözleşmeler teknik veya ekonomik anlamda yapılmış uluslararası sözleşmelerden daha üstün ve öncelikli olarak yorumlanması öncelikli olarak dikkate alınması gereken sözleşmeler bu durumda Akkuyu'daki nükleer santralin gerçekten de hukuksal anlamda yapılamayacak olması bir anlamda kesinlik kazanıyor bu yorumla oradan da şu soru doğuyor kafamda bu bahsettiğiniz bir yorum mudur ya da güçlü bir yorum mudur? Hukuksal terimleri yanlış kullanırsam affedin düzeltin ama Yoksa bir hukuksal norm mudur? Yani kısacası bu anlattığınız mantık yürütmede Hukuksal mantık yürütmede Bir e, yorum payı var mı? Yoksa bu çok net tartışılmayacak bir e, hukuksal doğru mudur? Evet şimdi bunu doğrulamak için Viyana Sözleşmesi'ni isterseniz bir kenara bırakalım Çünkü o da taraf Ve genel normlar içerdiği için Viyana Sözleşmesi de temel hak ve ödevlerle bağlantılı bir sözleşme. Bunu bu tarafa koyalım. Bakın anayasamızın 13. maddesinde temel hak ve hürriyetlere yönelik kısıtlamaların kanunla ve anayasanın özüne ve ruhuna aykırı olmadan yapılabileceğini söyler. Yine anayasanın 11. maddesinde anayasanın üstünlüğünden bahseder. Yani anayasadaki kurallar üstün kurallardır. Ve yargı kararları da ancak Anayasa'ya göre verilirler. Bu durumda, bu durumda sadece Viyana Sözleşmesi'nin 53. maddesi açısından değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin usulüne uygun olarak onayladığı ve yukarıdaki maddeleri demin saymaya çalıştığımız o çevreyle ilgili açıklanan milletler arasında Anlaşmalar karşısında hem Anayasa'nın 11 hem 13 ve hem 90 son gereği anayasa Akkuyu nükleer güç santralı anlaşması Yine hukuka aykırıdır Yine uygulanamaz Yani hem Viyana Sözleşmesi açısından Uygulanamaz Hem sizin bizatihi anayatanız Açısından uygulanamaz Ha, Bu, bir, bu yorumun gücü ne kadardır Bu yorumun gücü Bu yoruma inananların Bu yorumu Destekleyenlerin Gücüyle orantılıdır Yorumlar kesin kurallar Değildir ama yorumlar ne kadar güçlü, kesin, hukuk normlarına dayanırsa bu yorumlar o kadar güçlü ve tartışılmaz veya eleştirilemez güç kazanırlar. Ben de yorumlarımı, tabii ki bunlar bir yorum, bu yorumlarımı size sadece Viyana Sözleşmesi'ne değil... Bizadihi Türkiye'nin en üst hukuk normu olan anayasaya göre yapıyorum. Tabii ki artık bundan sonraki takdiri bizi dinleyenlere aittir. Ömer Bey çok teşekkür ederiz. Bugün Tema Vakfı Hukuk Danışmanı Avukat Ömer Aykulla hem nükleer enerji santrallerini hem bunun uluslararası hukuktaki yerini hem de AKGÜ için yapılan sözleşme üzerinden durumu konuştuk. Ben çok teşekkür, teşekkür ederiz Ömer Bey. Teşekkürler. Evet Gökşen bir yeşil dalganın daha sonuna geldik gibi gözüküyor her seferinde daha da hızlı geçiyor programlar ee, son olarak eklemek istediğim bir şey var mı haberlerden? Yok aslında biraz nükleerle ilgili geçtik bu bölüm ee, hem elimizdeki haberler Fukushima felaketinin bize çevresel boyutlarını gösterdi yani bir nükleer santralin e, çevreye ne kadar zarar verebileceğini ve ciddi, nasıl bir tehdit olduğunu gösterdi. Ki buna atıklar değil, sadece bir kazadan bahsediyoruz. Hala çözülememiş bir atıklar konusu var. Evet. Onu iki hafta önce konuşmuştuk. Belki şimdi arada bir daha altını çizmek önemli. Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni nükle yeni nükleer enerji santral izinlerini verme ve mevcut olanların ruhsat sürelerinin uzatılması işlemleri süresiz olarak durduruldu. Bunun sebebi atık sorununun çözülememesiydi. Yani hem çevreye verdiği zararlar açısından, hem Ömer Bey bize çok güzel aslında. Akkuy'da yapılmaya çalışılan nükleer santrali nasıl anayasaya ve hukuka aykırı olduğunu anlattı. Diğer tarafta uluslararası, yani Amerika'nın ulusal hukuku açısından verilmiş bir mahkeme kararıyla verilmiş e, atıklar sorunuyla ilgili böyle bir şey var. Aslında resmin farklı, hani deniriyor, yapbuzun farklı parçalarını evet. birleştirince aslında dünyanın her yerinden parça parça nükleer santrale karşı olmak gerektiğiyle ilgili haberler geliyor gibi. E, biz şimdilik Önümüzdeki haftaya kadar görüşmek üzere diyelim ve programı bitirelim ama bir kere daha nükleer santral konusunun altında çizelim. nükleer karşıtlarına, mücadeleye devam mesajı vererek hepinize iyi hafta sonları diliyoruz. Yeşil Dalga Çevre Mücadeleleri Üzerine Hazırlayan Tema Vakfı Kurumsal İletişim Bölümü. Nesle Demak ve Teksen sundu.